Oğuz'm, Türkmenem, Bayatlardan Türkmenem, damarlarındaki asilgan, aslına çektiğin ırk menem, yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem, yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem, canı tre canam bilmişem, gavim kardeş, neredesin? Nerede sen? goldan, Yirmi dört boydan gelmişem Orta Asya'dan Yayından fırlayan ok Huduttan hududa atılan mızrak Deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem Az gitmişem Uz gitmişem Dere tepe düz gitmişem Kuş uçmaz kervan geçmez dağları göçebe adımlarla gezmişem Irak'ı yakın Yurdumu Irak eylemişim. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişim. Kızgın tohumlar serpmişim. Emek vermişim, maşa getirmişim. Türk illerine haber salmışam. Gavim kardeş, neredesin? Neredesin? <Gülüyor> Selçuklu şahı sultanlarım adım atmış otağıma. Kapıda karşılamışam civan merterlerimi, başım gözüm üstüne berhudar ağlamışam. Musulda zengiler, Kerkük'te kıpçaklar, Erbil'de bey teginliler, yiğit yatağa ata beyler kurmuşam. Dokuz başlı tuğlara aparmışam yadellere, Türkün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu, ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti, Şah İsmail'imle pişirmişam ham yanlarla. Ocağımda tüten safifi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı'yı açmışam Bağdat'ın kapısını, Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Dil, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları, Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi, çevreme ilim, İrfan ışık saçmışam. Derin ülyalara dalmışam gavim kardeş. Neredesin? Neredesin? Neredesin? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman çarpaş biçek silahıma davranmışam. Zırhını ödüm vermemişam a sevgimden Korkmamışam hiç ölümlere kuşanmışam. Yalın Ayak Koşmuşam Kafkas Sarı Sarıkamış Harekatına katılmışam, Buz Kesmiş Üreğim Allahu Ekber Dağlarında Katmer Katmer Kefensiz Donmuşam Çanakkale'de Çanakkale'de Etten Duvar Olmuşam Göğüs Göğüse Çarpışmışam Allah Vekil Bir Adım geçirmemişem yavru Öteye Üst Üste Cansız Yığılmışam Ama Nasıl Ki Nasıl Ki Harbi Cihanlarla Zayıflamışam Güçten kudretten düşmüşem heyhat Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları Hem hal manda manda paylaşılmışam Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan Yılanlar kıslamış Köpekler hırlamış ardından Sahipsiz kalmışam kavim kardeş Nerede sen? Sahipsiz kalmışam kavim kardeş Nerede sen, nerede Lord planları tayin etmiş kaderimi misak milli sınırlar dışına çıkarılmışam İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyem Tekme tokat yerlere yatırılmışam Dal ayılarının önüne atılmışam yaralı Çöl develerinin hör gücüne tepe takla kasılmışam Türk menem demişem Söylemişem. Eski yakada kurşunlara dizilmişem Emeğimin hakkını istemişem Gavur bağda linç edilmişem Adalet beklemişem iplere gerilmişem Eşitlik yeglemişem Zap suyu kana bulanmış Altın köprüde ekin gibi biçilmişem El insaf vicdan dilemişem Zindanlara sürülmüşem Çığlıklarım katlimin salası Diri Diri Gömülmüş Hem Kavim kardeş neredesin? Diri Diri Gömülmüş Hem Kavim kardeş neredesin? Neredesin? Nerede Sen? Duy Ele! Duy Ele Kimli Kim değiştirmiş? El Temim Olmuş Türkmen Kerkük Hafızalardan Kazınmış Hem Bağas Bağırmışlar Partizanca Kin Kusmuşlar bara Barabarı Evimden, yurdumdan göçe zorlanmışam. Kollarım kırılmış omuzlarımdan, işkencelerle yoğrulmuşam. Gözlerim kan çana, fincan fincan oyulmuşam. Ölmem yetmemiş kafire, ip sarılmış cesedime. Sokaklarda dolaştırılmışam. Lime lime ortalığa saçılmış cismi bedenim. Lime lime dağılmışam kavim kardeş, Neredesin? Lime lime dağılmışam gavim kardeş Nerede sen? Nerede sen? Beterin beteri var Biri gitmiş Ötekiler gelmiş Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam Mavzerler çevrilmiş üzerime Tetiklere sarılmışlar Merhamet beklerken Zulüm bulmuşam Büyük devletlerin büyük oyunu Yok etmek Türk'ün soyunu Çoraplar örülmüş Çuvallar geçirilmiş başıma Aslanım Aslanım ama kediye boğulmuş abi. Okumak yazmak yok Dilim Damağıma bağlanmış Düşünmem Konuşmam kızmam yasak Başın kaldırıp bakmak Gözün ucuyla süzmek ne cüret Elim ayağıma dolanmış Oturmam, yürümem, gezmem yasak. Taş kesilmişem kavim kattaş, taş kesilmişem em. Neredesin? Neredesin? Bir e, kah gel, di gel ölem di gel. Adına kurban olan di gel, alına galım çalan di gel. Bayralım mavi gülü, ay yıldızım sen. Yurdum Türkmeneli, can özüm sen, soyum sopum Türk oğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen. Oy men ölmüş hem kavim kardeş, neredesin? Oy men ölmüş hem kavim kardeş, neredesin? Neredesin? Neredesin? Nerede